Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 27. Bölüm Hendek Savaşı Hendek Gazvesi Kureyşlilerin Medine'ye karşı son saldırı hareketi olan Hendek Gazvesi, düşmanın hücumundan korunmak için Medine'nin etrafına Hendek kazılması sebebiyle bu adla anılmıştır. Bu gazveye düşman güçleri Kureyş'ten başka, Gatafan, Fezare, Süleym, Kinane ve Sakif gibi çeşitli Arap kabileleriyle Medine'den çıkarılan Beni Nadir ve o sırada Medine'de kalan Beni Kurayza Yahudilerinin ittifakıyla oluştuğu için ahzab, gruplar, zümreler gazvesi de denilmiştir. Hem siyasi hem de strateji ve taktik bakımından diğer savaşlardan farklılık arz eden bu gazve tek veya belli bir düşmana karşı değil o gün itibariyle Arap Yarımadası'nda bulunan bütün düşman gruplarına karşı yapılan bir savunma savaşı olmuştur. Bu savaş, Müslümanlara düşmanlık eden ve onlara karşı tek başına başarılı olamayacaklarını anlayan Yahudilerle, Kureyş ve diğer Arap kabilelerini bir araya getirmiş olması bakımından da önemlidir. Daha önce Medine'den çıkarıldıktan sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir'in, Huyey bin Ahtab ve Sellam bin Ebu'l-Hukayk gibi ileri gelenleri, Mekke'ye giderek Kureyş liderleriyle görüştüler ve onları Müslümanlar aleyhine kışkırttılar. Buna hazır olan Mekkeliler, kendi müttefikleri olan çevredeki kabilelerin de katılımıyla büyük bir ordu oluşturdular. Durumdan haberdar olan Resulullah, ashabıyla yaptığı istişare sonucunda, Selman-ı Farisi'nin tavsiyesine uyarak Medine'nin süvari birliklerinin hücumuna açık bulunan kuzey kısmında hendek kazılmasına karar verdi. Hazreti Peygamber'in de bizzat çalıştığı ve Müslümanların özverili gayretleriyle birkaç hafta içinde tamamlanan hendek, Muhammed Hamidullah'ın tespitlerine göre yaklaşık beş buçuk kilometre uzunluğunda olup, genişliği dokuz metre derinliği ise dört buçuk metre kadardı. Hendek kazımı sona erdiği sırada, genel kumandanlığını Ebu Süfyan bin Harbin yaptığı, sayıları on bine veya on iki bine ulaşan düşman kuvvetleri Medine'ye ulaştı ve karargahını şehrin kuzeyinde Uhud savaşının yapıldığı alanda kurdu. Müşriklerin sancağını, Beni Abdüddar'dan Osman bin Talha taşıyordu. Müslüman askerlerin sayısı ise üç bin kadardı ve muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ınki ise Sa'd bin Ubade'ydi. Düşman askerinin sayıca üstünlüğünü göz önüne alan Hazreti Peygamber, kan dökülmesini de istemediği için bir meydan savaşı yapılmasını doğru bulmadı kadın ve çocukların kale ve hisarlara yerleştirilmesini emretti. Ordunun arkası dağa, ön tarafı da hendeye bakacak şekilde, sel dağının eteklerine karargahını kurdu. Hendeyin derin olmayan zayıf noktalarıyla bazı geçiş yerlerine nöbetçiler yerleştirdi. Onun Kureyş'e karşı uyguladığı strateji, Müslümanların gücünü göstermek, ticaret yolu dolayısıyla onların kendisine muhtaç olduklarını hissettirmek, İslam dininin ve Medine'deki yeni oluşumun varlığını kendilerine benimsetmekti. Medine çevresine gelen Kureyşliler, bir savunma aracı olarak Arabistan'da bilinmeyen Hendek'le karşılaşınca şaşırıp kaldılar. Kuşatma sırasında Hendek'in her iki yanında bulunan taraflar, birbirlerine ok ve taş yağdırmaktaydı. İslam ordusu, bir yandan düşmanların başka noktalardan şehre sızmasına engel olmaya, bir yandan da onları hendek boyunca etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Müşrikler aralarında nöbetleşe hücuma geçiyorlar, bu birliklere Ebu Süfyan, Hübeyre bin Ebu Vehb, İkrime bin Ebu Cehil, Hazreti Ömer'in kardeşi Dirar bin Hattab, Halid bin Velid ve Amr bin As gibi ünlü savaşçılar komanda ediyordu. Bir gün Hazreti Peygamber'in çadırı müşrikler tarafından yoğun biçimde ok yağmuruna tutulmuş. Bir gün Hazreti Peygamber'in çadırı müşrikler tarafından yoğun biçimde ok yağmuruna tutulmuş. Ancak Ashabın ok ve taşlarla karşılık vermesi üzerine saldırı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bir ara Kureyş süvarilerinden birkaçı Hendey'in dar bir yerinden İslam ordusunun bulunduğu tarafa geçtiler. Bunlardan biri Araplar arasında cesaret ve kahramanlığıyla bilinen Amr bin Abdüvett'ti. Amr bin Abdüvett mübareze Tek tek mücadele için bir savaşçı istedi. Karşısına henüz genç yaşta bulunan Hazreti Ali çıktı. Rasul Ekrem Ali'ye kılıcını verdi ve sarığını sardı. Amr başlangıçta küçümsediği Hazreti Ali tarafından bir kılıç darbesiyle yere serildi. Onunla birlikte hendeyi geçenlerden Nevfel bin Abdullah hendeye düşerek öldü. Diğerleri de geri çekilmek zorunda kaldılar. Yirmi gün kadar süren kuşatma sırasında bazı küçük çatışmalar olduysa da müttefik güçler bir sonuç alamadı. Müşrikler kısa sürecek bir savaş için hazırlık yapmış olduğundan hem savaşçıların hem de binek hayvanlarının yiyecek kaynakları tükenmişti. Bu arada Hayber Yahudilerinin gönderdiği yirmi deve yükü yiyecek maddesi ve hayvan yemi Müslümanların eline geçti. Ayrıca hava iyice soğuduğundan Mekkeliler zor durumda kalmış, şiddetli bir fırtınada çadırları altüst olunca paniğe kapılmışlardı. O sıralarda Şevval ayının sonuna gelinmişti. Haram aylardan zilkade girmek üzereydi ve hac mevsimi başlayacaktı. Bütün bu şartlar altında Ebu Süfyan sonuç alınamayacağını anlayıp Mekke'ye dönmek üzere kuşatmayı kaldırdı. İslam tarihinde bir dönüm noktası olan Hendek gazvesinde altı Müslüman şehit oldu. Buna karşılık sekiz düşman askeri öldürüldü. Müslümanlar Hendek gazvesinde büyük sıkıntılara maruz kalmış, kalabalık düşman ordusu karşısında endişeye kapılmışlardı. Hiçbir olayda namazını geçirmeyen Hazreti Peygamberin, kuşatma sırasında bir gün, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını Geceliğin topluca kılmak zorunda kalması, onun ve ashabının ne kadar zor şartlar altında mücadele verdiklerini açıkça göstermektedir. Bu savaşa adını veren Ahzab suresinde, Müslümanların müttefik ordular karşısında kapıldıkları korkudan bahsedilerek, bunun bir iman sınavı olduğu belirtilmiş, Allah'ın Müslümanları görünmeyen ordularla desteklediği ifade edilmiştir. Hendek gazvesiyle müşriklerin Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları ortadan kaldırmaya yönelik son teşebbüsleri de başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Düşmanın başarısızlığında Hazreti Peygamber'in Yahudilerle onların müttefii olan Arap kabilelerinin arasını açmak üzere uyguladığı siyaset ve diplomasinin yanında derin bir istihbarat çalışması yapmasının da önemli rolü olmuştur. Hz. Peygamber'in savaş sırasında düşman ittifakını bozmak için başvurduğu tedbirlerden biri Nuaym bin Mes'ud'la ilgilidir. Beni Eşya kabilesinin reisi olan Nuaym yeni Müslüman olmuş ancak bunu henüz kimse duymamıştı. Nuaym, Hazreti Peygamber'in isteği üzerine ayrı ayrı Beni Kurayza ve Kureyş'e giderek onları birbirleri aleyhine kışkırttı. Böylece Düşman saflarında ortaya çıkan ihtilaf Beni Kurayza Yahudilerinin saf dışı kalmaları sonucunu doğurdu. Bu savaştan sonra Hazreti Peygamber savaş stratejisini gözden geçirdi. Müslümanlara saldırı hazırlığı içinde olan düşman kuvvetlerine onlardan erken davranıp hücum etmenin önemli olduğu görüldü. Bu doğrultuda Beni Kurayza üzerine sefer düzenlendi.